Luca 20. bölüm O günlerden birinde İsa tapınakta halka öğretip müjdeyi duyururken başkahinler ve din bilginleri ileri gelenlerle birlikte çıka geldiler. Ona "Söyle bize. Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Bunu aralarında şöyle tartıştılar. Tanrı'dan dersek, ona için inanmadınız diyecek. Yok eğer insanlardan dersek, bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır. Sonunda, Nereden olduğunu bilmiyoruz. Yanıtını verdiler İsa da onlara Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim Dedi İsa sözüne devam ederek Halka şu benzetmeyi anlattı Adamın biri bağ dikti Bunu bağcılara kiralayıp Uzun süre yolculuğa çıktı Mevsimi gelince Bağın ürününden payına düşeni vermeleri için Bağcılara bir köle yolladı Ama bağcılar köleyi dövüp Eli boş gönderdiler Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Bağcılar onu da dövdüler, aşağılayıp eli boş gönderdiler. Adam bir üçüncüsünü yolladı, bağcılar onu da yaralayıp kovdular. Bağın sahibi ne yapacağım dedi. Sevgili oğlumu göndereyim, belki onu sayarlar. Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuştular. Mirasçı budur, onu öldürelim de miras bize kalsın. Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? Gelip o bağcıları yok edecek, bağda başkalarına verecek. Halk bunu duyunca, ''Tanrı korusun.'' dedi. İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baştaşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak.'' Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkâhinler onu o anda yakalamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktular. İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu, söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı. Muhbirler ona, Öğretmenimiz, senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu, değil mi? Diye sordular. Onların hilesini anlayan İsa, bana bir dinar gösterin, dedi. Üzerindeki resim ve yazı kimin? Sezar'ın, dediler. O da, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin, dedi. İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerle tuzağa düşüremediler. Verdiği yanıta şaşarak susup kaldılar. Ölümden sonra dirilişi yatsıyan Sadukilerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın evli kardeşi çocuksuz ölürse, adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. Yedi kardeş vardı. Birincisi kendine bir eş aldı ama çocuksuz öldü. İkincisi de, üçüncüsü de kadını aldı. Böylece kardeşlerin yedisi de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi. İsa onlara şöyle dedi. Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çağ ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar. Musa bile alevlenen çalıyla ilgili bölümde Rab için İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısı'dır. Çünkü ona göre bütün insanlar diridir. Artık ona başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları ''Öğretmenimiz güzel konuştu.'' dediler. İsa onlara şöyle dedi. ''Nasıl oluyor da Mesih Davut'un oğludur?'' diyorlar. ''Çünkü Davut'un kendisi Mezmurlar kitabında şöyle diyor. ''Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur.''